Her kaç kaç girdik 3'ü 5 geçeceğim 3'ü 5 geçeceğim 5-10 dakika kalayım ne 72, 72. 72, ha. 72, 72. Hı? 72, 72. 72, 72. 72, 72. 72, 72. İşte burada şimdi buradan bir, iki, iki, oradan başka da <gülüyor> mevzu alakalı ol, 72, olduğu için söylüyorum. <gülüyor> Dünya Allah'ın adli ve lütfu, adli adaleti Allah'ın adaleti ve lütfu gülün gül diken huzurunda secde etmesine nasıl hoş verir? Gül Allah'ın pekade emek verenlerden yarattığı bir şey dikende çalışıyor bu. Yülen diken Ama ekse baba. O onsuz olur, onsuz olmuyordur. Nasıl mesel hayret etsin. Hoş görelim. Kur'an'da buyrulmuştur ki biz hakikaten Adem oğullarını tekrim ettik. Teklim demek mi e, hesaplandı ki manasında bir şey tekrim tekrim tekrim tekrim kaçtı 7800 şey mi 68 demle önde bir <gülüyor> şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet, saygı göstermek. <gülüyor> Allah cüzzün cemre hasretleri diyorlar ki, biz hakikaten Adem oğullarını tekrim ettik, tekrim ettik, saygı gösterilir gösterilen bir ummakan konuya paya verdik, onları büyük gösterdik, onları bunu gösterdik. Adem insanı, Adem demek insan demektir. Biz Ademoğulları'na yüksek gösterdi. Değerli gösterdi. Ona saygı gösterdi. Onlara çok ulu bir paye verdik. Sahibi keramet kıldık. Onları keramet yapar şeklinde soktuk. Yani keramet gösterirler. E, Belirli insan, insan. Onlar, onları keramet kılar, keramet gösterir şeklinde soktuk. Ve onları karada ve denizde binleyecek şeylere bindirdik. Bu madde de olabilir. Gemiye bindirdi, denize, arabaya bindirdi falan. Ama neyse, daha neyse. Batu, onlara bir, bir ruh verdi ki onlara, her şeye ot ok gelir olsunlar zaten. Bindedik ve ki onlara güzel şeylerden rızıklar verdik. Yediğimiz şeyler. Hayvan sadı ot yer. Biz ot çektiğinde, seti de yeriz, et de yeriz, meyve de yeriz ama biz türlü türlü şeyler yerine. Ve yine onların yarattıklarından pek çoğunu taftil ettik. Taftil demek de birini ötekinden üstün tuttuk. İnsanı öbe yarattıkların üstünde tutuyor Allah'ı taftil ediyor. Zaten Allah kâinatı da insan için şey yarattı. Başka bir şey yarattı. Allah insanda kendini gördü. Allah insanda kendini gör. Çünkü kendi ruhu var onda. İnsanda Allah'ın kendi ruhu var. Sana kendi ruhumuzdan verdik. Kuşfedik, verdik. İşte bu ayeti celile insanların meleklerden üstün olduğuna delalet eder. Yani i̇nsan melekler üstündür. Melekin bir tek katıfesi vardı. Allah'a dua Allah'a Yeni geri yerine gitmek. Şeytanın bir bazı pesi vardır. Seni Allah'ın yoldan vazgeçirme konu pesi var. <gülüyor> Bu yükselince, şimdi o göklere çıkması değil, mi? Ee, şey itibariyle mana itibarı yükselince, meleklerin ve akılların müntehası olan, sonu olan, olan makamı da geçer. Demek ki bu Hüseyinci aklın erebileceği, nasıl Hz. Peygamber siteli müntihaya gitti, orası aklın son hududur. Her insanın siteli müntihası vardır. Ama benimki burada, seninki orada, onunki oradadır. Yani bu bir derecede insanın yapısına göre siteli müntih, yani insanın aklı değişir. Kimi daha az akıllı, kimi çok akıllı, kimi iyi düşünür, kimi hiç... Boş Bu başka. müntaha insanların yaratılışı aklın derecesine göredir. Ruh yükselince meleklerin ve akılların müntehası olan makamı da geçer. Aklın son geçer. Niye Hz. Cebrail'i siktiren müntehada Hz. Peygamberi bıraktı da gerisinin döneminde? Ya bunun ötesi Allah'ın harimidir. Ben öyle diremem. Akıl. insan Allah'ı aklıyla anlayamaz. Ruhuyla anlar. Peygamber Efendimiz ruhuyla gitti. Aklını orada bıraktı. Ruhuyla gitti. Öyle. Ruhunun görüştü. Geldi oradan tek aklını aldı. Geldi. Ola da geçe ve her şeyin canı O'na muti olur. Her şey O'na secde eder. O'na başarır. Er. Her şey muti. Ona, o'na itimat eder. O'nun önünde başarır. Er. Kuşlar, balıklar, cinler ve insanlar. O yüksek ruha itaat ederler. Zira o ziyadelik de o birileri ise eksikliktedir. Bu, ziyade değişir. Ziyade olur, fazlaşır. Ama diğer yaratıklar, insanın alt tabaksında olan yaratıklar, gittikçe küçülürler. İnsan ruhu karşında ne melekler insana secde etler, onun yürütüye karşısında. Balıklar, onun iğnecisi oldu. Bunun da gece bahisini. Baklar onun iğnecisi olurlar. Nasıl ki iplikler iğneye tabi bulunurlar. Şimdi iğne olmasa iplik mi değer olur mu? İplik iğneye geçirli onunla iş iş olur. İğnesiz iplik işe giremez. Burada yani insanların ve varlıkların birbirini tamamlaması anlatılmak istemiyor. Şimdi mevzu değişiyor. Bu mevzu o yeni iplik mevzundan böyle anlattım. Şimdi mevzu değişiyor. Hz İbrahim etemin deniz kenarındaki kısasının bakiyesidir. Sonu daha eski bir geçmiştir varmadan. O emir şeyhin emrinin nafiz olduğunu görünce buradaki emir bir e, Şehin büyük makamlı olan bir insan, emir. Şeyh'in emrinin, o şeyh'in de emri var, sözü var. Onun dediği bu emir ikisi, iki kelimeyi birbirine karıştırmayın. Ne yapıldı oldu görünce balıktan gelişinden kendisinde bir bir beş hasım oldu. Şimdi emir bir şey söylüyor o şeh. Bir şeyli balıktan onu döğere ve bir asıl makam sahibi olan yani maddi makam sahibi olan Emir, balıkların gelmeyi görünce şaşırıyor ona yani ya. emirim bana yapmadı o ne bir, fakir bir şey. Nasıl yapıyor? Ondan vecde geliyor adam. Vejde demek, bir halin son bir vecde gelmek. Zaten burada vecdide Niza etmiş Hazret. Lügat'ta vecd, bulmak manasında, yani olmak. En yüksek dereceyi bulmak. Mesela sema, Mevlivi ayinde sema, vecrine gelip vecrin son haddidir. Her zaman sema edilmez, bakmayın bana sema diyor. Sema bir vecrin ifadesidir. Öyle ki kalkacağız sema, her şeyi bırakacağım diye sema. Hadi Hazreti Pürör yapmamış ki çarşıda pazarda vecrin ile sema gökülüyor. Deli bir adam diyorlar. ya. Yok diyor sema ama o kimdir? neyen ne ne oluyor diyor. Ses ama yapıyor, çaresizsin diyor. İki adet yani tırtıkta ses ama kalkıyor. Bir suyun çağlaması bir güzel ses, bir bir nâmey, suyun akışı insanı neşe getirir Neş, lüks lüks bulmak demek diyor. Sofiyece kalbinde manevi bir neşe bulmak manasındadır. Burada neşke demişti, Yine yanlış yazmışlar. Neşke, manevi neşke demektir, neşke. Bir de tevacüt vardır ki, bu da birbirlerine bir sürüklemek manasında ki, verci de gelmeye, manevi şeyi bulmaya çalışmak mealindedir. Dervişlerin zikrederken iki taraftan sallanmaları bir tevacüttür. şu onu, dervişler onu, İsteyerek yapmazlar. kendi kendine sallanmaya başlarlar. Veyahut da şu da olur, dünyanın dönüşüne de kendini uydururlar. O da yani dünya dönüşü insana tesir eder. Ee, şey, istirahaten derken. Gidin bir içe, oturun düzgünsünü de sallanmaya başlasınız. Emir dedi ki, yani o makam sahibi, dünya makamı sahibi olan yani. Balık bile piran tane katından agahtır. Balıklar bile piran pirlerin yolunda şeyini bilinler, şey bilinler. Çünkü evet bir hazine geçti. O şey bir şey, bir şey söyledi. Balık onu oraya on, on, on, on, on gittiler. Demek ki balıklar pirin ne dediğini anlayabiliyorlar. Deriha ilahım. Matrut'u ve mel'unu olan Bedvat'a yuf olsun. Burada Matrut ve Bedvat şu. Bedvat kötü baktı, kötü talih. Matrut da tard olmuş, kovulmuş şeytan. Tard olmuş, kovulmuş şeytan, Matrut. Ve bunlara sahip olan insada da olsun diye. Hadi bir yuf çekiyorum Balıklar pirden, haberden olduğu halde bir balık dahi pirin hareketlerine uyuyor kendini. Pir öyle hissediyor. Tabi pirin gücü, kudreti. Ama balık ona uyumasını uy uy biliyor. Ama bir yobasırıp ağırda uymuyor, yapmıyor. bir uzak kalmışız. Balık dahi piriden haberden olduğu halde biz pirden uzak kalmışız. Bu devletten biz şakiriz. Bu pirin bu hareketi biz şakir hiç alakalı olmuyoruz ondan. Ama balıklar sahip. Emrini biliyorlar, dinleyebiliyorlar. Biz pirin emrini duyuyoruz. Şakiriz diyoruz. Şeyh'in karşısında yer öperek harap bir halde ve ağlıya ağlıya gitti. O makam sahibi olan, işte köy muhtemelen pekabiyeliyiz olan emir şey o şeyhin hareketi ve balıkların ona olan tabiiyetinden tesir duydu ve ağlıya gitti. Kendisinden utandı ve gitti. Fethi bah, yani manevi bir inkişaf, hissi aşkıyla adeta deli oldu. Yani fehtibah demek, manevi bir arzu istek duymak, o balıkların hareketini görünce, şeyhinin balıklar hükmetmesini görünce, onlardan kendisi de tutandı daha doğrusu. Böyle bir şeylerden. Ve bir aşka geldi. Ve onu o halde bırakıp ve ağlaya ağlaya gitti. cenab Bir bu kıs bu kısadan sonra şeyhin Muhterizi şehi itiraz eden Muhterizi itiraz demektir. İle müridi fıkrasına rücu ediyor. Daha evvelki anlatıyor. Rücu etmek geriye dönmek demektir. Rücu ediyor. Ve şehi taan eyleyen, şehi alay eden onu götürük eden muterize daha evvel bir şehi itiraz etmiş ona alay etmişti ona. Şimdi o haysiyete dönüyor. Muhterize müridi diye senden cevap veriyor. Yani bir de şeyh müridi var. O şeyhi koruyor, koruyor. O, o itiraz edeme cevap bir şeyh aldınca cevap veremez. Şimdi bu konuşan şeyhin müridi, intellekt yani evladı. Şimdi ev yüzü yıkanmamış. Yani yüzü yıkanmamış. İnsan sabah akıyorsun yıkanmış. Yüzü yani, yıkanmamış. Bunları tarihsiz pis ne yapıyorsun Kiminle hasede ve minazaya kalkıyorsun K kimi kimi tarih ediyorsun ve onun mürakiş etmeye kalkıyorsun sen aslan kuyruğuyla oynuyorsun meleklerle yarış etmek istiyorsun aslan kuyruğu oyn oynatır mı adama bis bis bis, bis yani sen kendini öldürtmek mi istiyorsun. Aslan bu da lan, şey yapayım Buraya geçer. Sen aslan kuyulu oynuyorsun. Aslan kuyuyla değdirmez O Öyle melekleri yaroş etmek istiyorsun. Sen halis hayırdan ibaret olan şeye neden kötü söylüyorsun? Aklını başına al ve onu ahşaltmaya kendin için Yükseliş sayma. Şeyi küçük görmek, onu az çok görmek, kendinde bir şey olduğunu hissetmek demektir. Ben, ben şeyhe böyle böyle söyledim, o da bir şey söylemedi. Demek ki ben ondan daha yüksek, bana cevap verecek bir şey bulamadı. Manasela bir şey bana tenzir etmeyelim aslında. Tenzir etmeyelim. Şimdi birisi şurada sabit diyor, öbür şeyi alçar bu üstte kalır. Değil mi? O adam aynı, o, o, o şeye giriyor. Kötü nedir? Kötü anlatıyor. Büyük yere muhtaç olan bakır demektir. Bakır şimdi niye? Çünkü bakır altın olmak için kimya dünya gire muhtaçtır. Hani derler ya altını... Eskiden bakırı altın yapmak için bir iksir, yani hayat ilacı, iksir hayat ilacı demektir. İksir kullanılır ve o bakır altın olurmuş. Öyle zannediyorlar aslında altın bakırı, bakır altın olur falan yok musun der. Ve işte Adip Kirli onu o hastalara anlatıyor. Kötü, büyüklere muhtaç olan bakır demektir. Bakıra iksiri koymazsan bakır... Altın olmaz ki. Demek ki bakıbı kötü. Çünkü bir olacak ki onu altın yapsın, değerlendirsin. Şeyh kimdir? Tesirine hat ve payan olmayan kimyadır. Gücüne, kuvvetine hat ve payan olmayan, ulus sınır olmayan bir kimyadır. Ki kimya da akıri altın yapandır. İksilidir yani. Demek ki o, o herif şeye muhtaç. Ki o şey ona bir dokunsun da altın gibi yazsın. Bakır kimyadan fez alarak altın olmazsa yani kimya bakıra değmezse, o iksir bakıra değmez ise temas etmezse, kimya bakırdan asla akıl olmaz. Akıl, asla bakıl olmaz. Şey, Kimyası bakıl olmaz. Yani sen şeyden istifa ve istifaze istifade, maddeden istifade etmek, faydalamak. istifaze fikren faydalamak. Yani sen şeyden, maddeden ve fikren istifade edeceğin yerde onu zev ediyorsun. Sen ondan bir şey almıyorsun. O senin sözlerinle Senin gibi olmaz. O fikrin açıklığı şey. Bakır kimyadan feniz almak yerine kimya bakırdan asla bakır olmaz. Yani bakır o şeyin e, kötü adamın sözüyle bakır asla e, şey olmaz. Altın olmaz. Manası o. Kötü nedir? Ateş gibi yakan bir asidir. Şey kimdir? Ezel dünyasının kendisidir. Şimdi ateşte su mukayese ediyor. Ateş sudan darba kopar. Su kimi söndürür. Ateş olamazsa kaybeder. Kötü nedir? Ateş gibi yakan bir asidir. Şey kimdir? Ezel deryasında yani Allah'ın ezeliği olan büyük rahmet deryasının ta kendisidir. Ateş daima su ile korkutulur. Suya gösterip ateş söner. Ateşlik basını kaybeder. Şeytan denir. Şey, şeytan ateş gibidir. Cin ateş gibidir ama bu Karşısında bir su, su, su gibi olan bir veri gördü mü? Söder gider. Çünkü onu söndürüp fakat su yanmaktan ne vakit ve nasıl korkar? Su ateşi söndürdü. Ateş korktu sudan. Ama su ateşten korkmaz. Çünkü su yanmaz. Kaynarama yanmaz. Kabul ede olur. Soğuğu genç olur. Sen de ezel deryasının, Allah'ın o ezeli ve ebedi büyük derya, derya büyük okunusuna demektir. Aynı bulunan şeyin karşısında ateş gibisin. Nasıl su ateş karşısında korkaksa, sen de ey kötü adam, o şeyhin karşısında, o suyun karşısındaki ateş gibisin. O nasıl ateş sudan korkuyorsa, sen ona korkuyorsun, anlasın ay, diye. Ayın yüzünde ayıp görmeye, ay, baya ay, yüzünde ayıp görmeye, cennet içindeydikken toplamaya kalkışıyorsun. Ayın yüzünde ayıp göre görebiliyor musun? Ay bir eti yani yaz günde parla kayan, <gülüyor> herkes o saatte ay serder. Kötü bir şey görüyor musunuz ayın yüzünde? Görmüyorsun, merak etmeyin. Kandıların bir şeyler doğru Ayın yüzü ayıp gö görmeye kalkmış. Cennet parçası değil. Diken görmeye benzer. Cennette diken olur mu? Meski bir çiçek. Ama diken olmaz çiçek. İki cennette, bir kez cehennem acıdır. Güneşi balçıkla sıvamak ayın 14'ünde noksan aramak istiyorsun. Güneş meşhur geldi. Bahçede sormak atöz Güneş bahçede iç çamuru sormaz. üstüne bunu... Bir de ayın 14'ünde ayın 14'ünden daha büyük ay, ay var mı? Olur mu? Ayın en büyük şekli ayın 14'ü 15 gecesidir. O zaman da 15'e doğru Ayın en parlak zamanı. Onda bir eksiklik var mı? Daha büyük yüklü ay mı? Neden bu yuhad Bir? Dünyada parlayan bir güneş, bir yarasa için nasıl gizlenir? Gü güneşi çıkmazlar, sevmezler güneşi. Çünkü gözler gördü, görmezler, iyice görürler. Manada, yani şimdi güneş diyor bir yarasaya kendini göstermek için, ni için sönsün ki diyor yani. Yarısı sönsün daha iyi. güneş daha iyi. Güneş yarası için söylenmez Kendini söndürmez diye, kendini onu beğendirmez. Yani. Ayıplar Piranın reddetmesiyle ayıp oldu. Piran Hazanatı bir şeyi kötü dedi mi? O ayıp. Kötüdür. Onlar iyi kötü, çok iyi. iyi, iyi ayır ayır derler. De onların esrarı muhafaza hususunda gayretlerle kayıp oldu. Kayıp, kayıp, bizim bilmediğimiz şeyler, kayıtlarını bilemeyiz. Şimdi diyor ki, ayıp olan şeyler, Piranın zehmet ayıp onu ayıp görmesiyle onlara meydana geldi diyor. Kayıtlar da bizim bilmediğimiz esrar, esrar da esrarı onay biliyorlar. Piran ve Yeni Hazaratı biliyor. Ama kimseye söylemedikleri için kimse bilmiyor. Esrar, onlar için agar, bizler için kayıp. Esrar, esrar saklanmak yani. Görünmemek. Evet. Mesela Hz. Peygamber aleyhisselam ve asap, Ashab Kibari Ashab Hz. Peygamber'in çok üst derecedeki arkadaşları şarabın tahriminden, haram edilmesinden evvel onu içmeyi nefislerine haram kılmışlardı. Demek ki şarap şarabı haram edildi ama Hz Peygamber'in üst derecedeki arkadaşları onu zaten haram hak ediyorlardı. Hz Peygamber'i kullanmadığı gibi arkadaşlar da şarabı kullanmıyordu. Ona haram tilaki diyorlardı Ama Allah onu sonra başka bir senede haram etti. Ama hadi peygamber ve arkadaşlara zaten kullanmıyorlar şarabı. Evvel işte nefise haram nefik işte. İşte şarabın eski şeriatlarda helal olduğu halde Şer'i Muhammediyede hadi Muhammed'in şeriatında haram olmasının sebebi. Zat-ı cesaret o yüksek zat Hz Peygamber, Zat-ı akdes Zat-ı yüksek zat Cisaret, Peygamber Efendimiz ve bazı ashabının onu ayıp görmelerinden ileri gelmişti. Allah Hz i hatır için haram etti. hadiseler sebep. Görünüğe sebep, asıl sebep şarabın Hazreti Muhammed kendisine arkadaşlarına haram demişti. Allah Hazreti Peygamber'in hatırı için şarabı işin attı burada. Haram ediyor. Yoksa iki kişi birbiri kapısını kırmış falan diye kırmasınlar. Niye kırıyorlar ki? Kırmasın peşenekle. Niye kırıyorlar ki? E, asıl şey Hz. Peygamber şarabı kendi nefsine haram. Yakıştırmıyor kendine şarabını. Allah al al da onun şerefine şarabı tahmin, yasak veriyor. Haram ediyor. Kayba gelince Cihanem Hak Allemel Guyub yani Olduğu halde bazı makbul kullanan gayba ihtilal etkiye keremedi mi? Şimdi, Cenab-ı Hak alleme okuyor. Bütün kayıpları bilir. Cenab-ı Hak için, Allah için kayıp bilinmeyen şey Çünkü kaybı yerden alır. Karıbı yani bir şey bilmez mi? Bazı kullarına kerametini, kerameti bir şekle getirmiş baktık olan işte peygamberler ve deliler peygamberlerinde manevi varisleri olan deliler gayrı bilirler. <gülüyor> Hatta keşfi kulüp kalpleri keşfeden ve keşfi kubur mezarları da keşfedi, mezar içinde neler oluyor? bile, Mezar içindekinin e, halini bilen. Yani bir insanın kalbindekini bilmek ve ve bir kabir sahibinin nimetle mi azapta mı olduğunu görme kiramet ve velayetin ilk derecesi denilmiştir. Yani veliler, veya veliye başlayan veli, veli olmaya başladığın zaman kalplerde neler geçiyor, de aşağı neler oluyor, azapta mı neşede mi olduğunu biliyorlar. ...konuşanlar var. Konuşanlar var. İşte o zevat kira kiram... ...gülüksek insanlar... ...böyle gaybı görmek ve bilmek... ...hasasına nail oldukları halde... ...biliyorlar. Esrar-ı ...o Allah için bize bir sırdır. Allah oraya ne uykutuyor? bize saklıyor... Ama birisi biliyor, birisi biliyor ama Allah saklamansızı istediği için saklıyor, söylemiyor. O, o, o bizim için kayıptır, bilmiyoruz ama onun için kayıptır. Açık adı ahtıranlara. ki, gayetlerinden halka haber vermezler, kaybın kayıp olması işte bu sebepten de eğer haber vermiş olsaydı, kayıp olmazdı. O veriler aşağı mezarda gelip olup bitiyor ya da işte, çok karlar da olup bitiyor bildiklerini söyleselerdi onlar bizim için kayıp olmaktan e, çıkarlardı. Esrar eser oluyordu meydana çıkardı. Fakat eser muhafaza ediliyor. Allah'ın sırrı hiçbir açı zaten veriler sır depolarıdır. Kimse işe açmaz. Onun için de Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin başındaki o, o, o yani, el-i gibi harfleri bildikleri halde açmazlar. Bilenler birbiri düzeye bakar, mananın için bir tebessüm ederler, biliriz derler. Manalar da her zamana göre değişiyorlar. Evli Allah'ın çünkü sahte iş kaçırma iş yapmadan da bu olsun. kaç bu saat? Ne? Dördde yirmi evet. varmış dediniz. Dördde yirmi. İki çilek alayım. İşte. Evliyallah Hazretlerine bir fil hizmetlerinden uzaksan. Evliyallah Hazretlerine itimat etmesen böyle. Bari, bari onlara uzaktan yar ve muhib olmayı, sevgili olmak onlara karşı. Peygamber Hibililer'e onlar sevgili olmak, onlar sevdiyor yani. Uzak kavuşundan çarşafı nedabet göster ve bunu iş edin. Şimdi çok manidar bir şey. Zamanı birisi zamanımız bir şey var. Evlialı Hazaratı'nın bir fiili hizmetlerinden onlara hizmet edemiyorsan belirlere var onların isimlerini al. İsmi alan beli senin yanına gelir. Senin yanına gelir. <gülüyor> o sana rahmet var onu uzaktan yer ve muhipa onlar an onlarını görüş yani manen görüş uzak kastından çok çabuk nedemet ne diyorlar tesvanlık ve bunu kendine iş ediniyor <gülüyor> Evli Allah Evli Allah'tan Abdullah insanın derinliğini demiş ki <gülüyor> her birine bir sözünü ezberleyin. Hadi bir hamdun piştim yandım demiş. iş. Hadi mevlana, hamdun piştim yandım. Ezberle. <gülüyor> Ona muafa olamazsan istimleni olsun hatınızda bulundurun. Ah, hadi mevlana. Ya mevlana, ya hacı bana verin ya Kim var sıraktında? Onları yap. Var ya onları kendine davet. Et. Evlaha demiş ki Ezber'e ona muhafet olmasa isimlerini olsa olsun hatırında bulundun ki manevi feys çok teşekkür edemiyorum sağ ol bira ey muhtemelen itiraz eden şey, aptal. sen de itiraz ettiğin şeyhin ve emsali luna hakkında söylediğin sözlerden ne damet sözler pişmanlık duy ve onlar hakkında hüsün san yesse süstü niyet onları iyi ömür onlar O yoldan sana bir peyz rüzgarı etsin. Sen haset ederek Suyunu neden bağlıyorsun, sana gelecek rahmet suyunu niye bağlıyorsun, bırak su aksın. Şimdi, bir veliyi aldığın zaman, o senin yanındadır, hiç şüphe etmeyin, aldığın zaman yanındadır. Şimdi bizim ki rahmet demiş ya, bütün veliler Allah'ın ziyafet sopasındadır. Ancak bir gözler aşağıda kabirlerindedir dünyadadır. Kendini anıldığı zaman ona yardım ederler. Bir peygamberi sana yardımcı olsun. Her insan, her, pardon, her veli bir peygamber e, şeyindedir, tabiatındadır. Yani her peygamber, her veli bir peygamber kuyundadır ki Hazim Musa'ya benzer ki sadece İsa'ya bey gibi hazir, Adem'e ya benzer. Ya Adem yani en belirgin bir peygamberdir. Yani şeye aga. Oğlundan sana bir feyiz düzge gelsin de sen haset ederek rahmet suyunu neden vazıyorsun? Akan senin bahçene suyu neden kesiyorsun? Kesme. Su gelsin. Eğer uzak kalmışsan Hazreti Evliya'ya, Evliya, Evliya Hazretine uzaktan olsun kuyruk sallar. Ben yani bu kadar düşünüyorsun. Yani tevazu ve ülmet göster. ona saygı göster. Ki Allah işte ona ne bir şey diyor, ok Şimdi benim diyorlar ki Şebu aradı Konya niye niye gitmiyorsunuz? Ya ben yana burada, yana burada, Bunu burada ben onlardan daha iyi anıyorum belki. E nerede anı orada. Allah nerede anı sordu? Bunu işte Cehip bize bile bili bili biliyoruz Cehip bize. O yakayı o gidiyor ama gidersin görsün başka, bunun makamını görsün, ona ey olursun şey ama gidemiyorum diye de bir ahval çekmeye gerek yok. Alıyor musun burada? Söyle, ne istiyorsun benden de sora da haberimiz yok aslında. Ne istiyorsun? Söyle al da sana. Şurasını geri mi bitiriyor? <gülüyor> Bu ayeti kelime tahvil-i kıble hakkında emri ilahiyedendir. Yani şeyin Kıbrı'nın değiştirilmesi hakkında. Şey Medine'ye giden görmüştür. Hazreti Peygamber'in namaz kılar ki, içinde bir kıbrı aşkı var. Niye? Kabe değil de Kudüs. Hep bütün ömrü boyunca bunu arzu etmiştir. Bir gün namaz kılarken cemaatle beraber kıbrı değiştiriyor. Olduğu yerde ters dönüyor işe bile Kudüs'e keşif şey edilmişken Kâbe istiyor. Bitir ev önce istemiş Allah'a diyormuş. Yazmakmış. Ve az önce. E. Bidayeti İslam'da İslam'ın başında Kâbe put halinde bulunduğu için Kudüs'e tevecühen namaz kılınıyordu. Kudüs'e dönemi işte bir yerdir. Iş e, e doğru namaz kılmıyor. Yani Kabe, yani namaz kılınan yer Kutsaya e doğru Bu ise hem müşriklerce, müşrikler ya yani Hz. E karşı olanlarca hem de Yahudilerce 7 kuluyor mucub olmuştu. Mekke müşrikleri Muhammed Ceddi İbrahim'in kıblesi olan Kabe'yi bıraktı da beyt Mukaddese Kudüs'ün bir adı da Beyti Mukaddes'tir. Müteveccihen namaz kılıyor dediler. Yani Hazreti İbrahim Hz. Peygamber'in Hüth dedesi ya, o Kabe'ye doğru namaz kılıyordu. Ama Hazreti Muhammed Kabe'yi bıraktı da Kudüs'e doğru namaz kılmıyor başladı. Tabii o zaman Kabe'de putlar vardı, put'a mı gidecek, yani? oraya döndü. Diyordular ise Muhammed bizim dinimizin hükmü geçmiş, yani mensul olduğunu söylediği halde namaz kılırken kıblemize tevevzi ediyor dedi. Hazreti Peygamber bizim dinimizi, diye, hani ona geçmiş, onun hükmü yok dedi halde ama bizim Kabe'mize namaz kılıyor, bizim namaz kıldığımıza doğru namaz kılıyor dedi. Hicretin ikinci senesinde ve üzere vezibe yanısında Resulullah Efendimize ashabtan bir emdere münbari dese bulunan beni sereme yurduma davet etmişti. Beni sereme Medine'ye çok yakın bir yer. Biraz bahçe şey toplar güzel. Bahçeli falan olan bir yer. Ali'ye vesayet tazet ashabtan bazıları ile orayı şereflendirmişti. Yemekten sonra Öğlen namazına kalktılar. Ve Kudüs'e mütevecce namaza durdular. İkinci rekatten sonra Kıble'ye dönünmemesi Hazreti Peygamber'e namazdayken vahyem bildirildi kalbine. Yani şöyle ayeti kerimidir. Sûreti Bakara 144. Güzülü mescidi haram cihetine, mescidi haram Kabe, düdüğünün haram cihetine ve Kabe'nin bulduğu tarafa çevirsin. Kalben vahiy geliyor. Hemen olduğu yerde bereket dönüyor. Onu görenler de dönüyorlar. Namazda iken Beytül mukaddesten Beytül'ler cietine dönü بيتümüz bu kafes. Şey eee kubbesi ve ve şey Harem Koca Bu münasebetle mescide mescide mescidi kübri. Orada bir cami yapılmış şimdi. Oraya iki kübbeti ince, kübbet iki kübreli cami mescid demektir. Kübede yani iki kübreli mescidin de Nebi Ekrem'e de Tahsisi emrediği gibi Müslümanlara da yeni bir ayetlerim var. E, Suriye Bakah 140. Yani ey müminler, nerede bulunursanız bulunuz. Namaz kılacağınız vakit, mezcide harama karşı dönün, kâbiye karşı dönün evet. diye ferman bulundu. Bakar, bu ayeti Suri Kıble hakkında yani görünen Kıble hakkında kâbe var ya. Oraya dönün diyor. Ama Enbiya ve Evliya Hazreti ise manevi teveccügah olduğu için ona manevi yerlere teveccü ederler. İllaki Kabe olması değil her yerde Allah var çünkü. Şimdi Hz. Mevlana bu ayeti kelimeyi ihtibat eylemiştir. Yani şerif olarak da oraya dönün. ama bulamadın. Nereye dönersen senden işte bizim Ayinlerimiz okundu, Beçhullar. Allah'ın feşi her tarafladır. Ona dönün. Şimdi burada mevzu ama değişiyor. Şimdi 72, 90'da kaldık. Bu ne kadar çok kısa ama anlaşılmalı yer var. Çok özür dilerim. Beşul mukaddes diyorlar değil mi? Kabe orası da Şey ama Kudüs kubbe yani de. kadar değil mi? Öbürkü Mescid-i Haram. Tabii. Van makke camisiymian Kûble-i Mescid-i'ninle teveллеbeceği teşaddülen mescid Haram yani yüzünü mescid dön ikinci ve hatta İkinci rekatte başlangıcı evet, o da dönüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönmüyor. Dönüyor. Onu görenler de döndü. Namazı en arkada bitirdi, değil mi? Arkada de kaldı. Eyvallah. Evet. Namazı bozmadı. Evet. Ama Hazreti Ebu Bekir arkasından namaz kılıyorsunuz. O hap hap içiliyordu. Hap içiliyor şey ee, Neresi? Tasavufta Kabe yoktur. Tasavufta her Kabe'dir. Her yer onun beşidir. Her yer onun yüzünden gölüsü. Her yerde de Allah'a görürsün. Mühim olanda budur. Mühim da budur, hele de Allah'ı görmek, bulmak. Mesela bu. Yoksa Kabe'yi ayrıca bir yere Arap'ı. Arap, ama onun yolu var ama madem kafana böyle bir şey gösterir, her şey her yıl o var dedi, de, istediği de, de, yer de, alır. Ama şeriatı bulabilirsek Kabe'nin yönünü bulalım. Gıldız zaten. şuradan, buradan bulabilsek, Kabe'nin yönünü bulalım. Bulamazsak, ne kal? Herkese var. Peki çocuklar, sorduk, herkes bildi, yani herkes anladım dedi, günah benden gitse, el-Fatiha. Görüyorsunuz mesleği tamamen e, Kur'an'dan, Hadisler'den, İslam bir kitap.